Buraya garip mi geldin, niçin ağlarsın bülbül hey? Buraya garip mi geldin, niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup izmi yanıldın niçin alırsın bülbül hey? Yorulup izmi yanıldın niçin alırsın bülbül hey? Niçin alırsın bülbül hey? Niçin alırsın bülbül hey? Karlı dağlardan mı açtın? Derin ırmaklar mı geçtin, karlı dağlardan mı açtın, Derin ırmaklar mı geçtin, yarinden mi ayrı düştün, Niçin ağlarsın Bülbül Hey? Yarinden mi ayrı düştün, niçin ağlarsın Bülbül Hey? Niçin ağlarsın Bülbül Hey? Niçin ağlarsın Bülbül Hey? Ey ne yavuz yenilersin benim derdim yenilersin Heyne yavuz inilersin, benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin, niçin ağlarsın bülbül hey? Dostu görmek mi dilersin, niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kale şehrin mi yıkıldı? Evin barkın mı yakıldı, kale şehrin mi yıkıldı? Evin barkın mı yakıldı, gurbete yarın mi kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Gurbete yarın mi kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Böyle nere gidiyorsun niye tuhaf ötüyorsun böyle nere gidiyorsun niye tuhaf ötüyorsun feryat figan ediyorsun niçin ağlarsın bülbül hey Feryat figan diyorsun Niçin ağlarsın bülbül hey Niçin ağlarsın bülbül hey Niçin ağlarsın bülbül hey Uykudan mı uyandın sen Kanlara mı boyandın sen Uykudan mı uyandın sen Kanlara mı boyandın sen? Gül aşkıyla mı yandın sen? Niçin ağlarsın bülbül hey? Gül aşkıyla mı yandın sen? Niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Noldu şu yunusan oldu, aşkın deryasına daldı. Noldu şu san oldu, aşkın deryasına daldı. Bak yine gülistan oldu, niçin ağlarsın bülbül hey? Bak yine gülistan oldu, niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey? Niçin ağlarsın bülbül hey